birlikleriyle şeytanı razıy bismillahir rahmanir rahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El-nab. Valiver derslerimizle hoşunuz nasıl olur? Şimdi bugünkü geldiğimiz konu helanın edepleri. Yani fıkıh kitaplarında baktığınız zaman istinca diye geçen konu burası. Veyahutta diyelim işte başka bir ismi isticmar. Yani taşla insan cemr dediğimiz taşla temizlendiği için isticmar diyorlar. Veya işte başka bir ismi istitabe. Fıkha eski fıkha kitaplarında var olan ismi helanın edepleri diye geçen başlık bu şekilde geçiyor. Şimdi helâ edeblerine geçmeden önce şöyle bir şey söylesek daha güzel olur. Ee, yazar aslında helâ edepleri demiş, birçok helâ edeple ile ilgili hemen hemen birçok konuyu anlatmış. Yalnız ee, helâ ne, ne zaman gerekir? Yani insan ne zaman istinca yapmak zorundadır? İstinca yapmak nedir? Kişinin suyla veya taşla veya başka bir temizleyici madde ile kendindeki eziyeti gidermesi demektir. Kendindeki eziyet ne demektir? İnsan diyelim büyük abdest yaptığı zaman veya küçük abdest yaptığı zaman biliyorsunuz büyük abdest ve küçük abdestin necaset olduğunu öğrenmiştik. Her necasetin giderilmesinin vacip olduğunu da öğrenmiştik. Tabi hanefilerin vacibi değil, cumhurun vacibi. Yani farz olduğunu da öğrenmiştik. Ee, şimdi bugünkü konumuz da işte o necasetler ve necasetlerin giderilmesinde öğrendiğimiz maddelerden birini tafsilatlı bir şekilde öğreneceğiz. O da ne? O da istinca. Yani kişinin küçük ve büyük abdestten dolayı kendini ne yapmasıdır? Temizlemesidir. İster taşla olsun, ister suyla olsun. Bu ikisi en yaygın temizlenme araçları. İsterse de insanı temizleyen herhangi bir maddeyle olsun. Yani yeter ki temizleyicilik vasfı bulunsun. Oradaki necaseti gidersin, mekanda necaset bırakmasın. Hepsiyle ne yapılabilir? Hepsiyle yapılabilir. Peki ne zaman gerekir e, istinca? Yani kişinin küçük ve büyük abdestten temizlenmesi ne zaman şarttır? Kişinin küçük ve büyük abdest yaptığı zaman şarttır. Yani kesin bir şekilde ki insanın küçük ve büyük abdesti yaptığı zaman bunu yapması nedir? Farzdır. Niye? Çünkü mekanda necaset kalıyor. Bu necasetin ne yapılması lazımdır? Bu necasetin giderilmesi lazımdır. Yoksa bazılarının anladığı gibi her abdestten önce mutlaka istinca yapmak lazımdır. Böyle bir şey yok İslam'da. Yani mesela halkta özellikle böyle bir anlayış var. Adam namaz için abdest alacağı zaman diyelim oturuyor böyle yerinde hiçbir şey olmamış. Adam diyor ki dur gideyim şey yapayım, e, dur gideyim işte abdest alayım. Abdest almadan mutlaka halk dinde taharet dediğimiz, mutlaka adam diyor bir taharet almak lazım veya işte istinca yapmak lazım. Aslında böyle bir şey İslam'da nedir? Yoktur. İstinca ne zaman gereklidir? İstinca, kişi küçük ve büyük abdest yaptığı zaman gereklidir. Aynı şekilde yellenmeden dolayı istinca yapılmaz. Çünkü istinca niye yapılır dedik? Var olan bir necasetin giderilmesi için yapılır. Ortada bir necaset yok ki necaseti gideresin. Yani sen yellenmişsin, abdestin bozulmuş mesela, abdest alacaksın tekrardan, bunun için gidip de e, yeniden bir işte istinca yapmaya, taharet almaya, tekrar abdest almaya lüzum yok. Abdest alırsın sadece, sana abdestin bozuldu. Abdestini taz edersin yani. Yoksa şey değil, e, halkın e, dilinde yaygın olduğu gibi işte yenilenmeden veya her namaz için alınan abdeste istinca yani taharet şart değil. Taharet ne zaman şartmış Murat? Büyük küçük hafızdan sonra... Orada o bölgelerdeki necasetin giderilmesi için... İstinca nedir? İstinca şarttır. Şimdi taharetin, ya yani taharet almanın, istinca yapmanın, istitabenin, istijmarın veyahutta da farklı farklı isimlerde bazı edepleri var. Bazı gerekli olan şeyler var. Şimdi bunların madde madde ne yapacak? Hükmünü öğrendik. Hükmü neymiş? Hükmü farz. O özellikle necaset ve mekanda bulunduğu zaman tabi Hanefilerin bazı kitaplarında sünnet-i diyor. E, şeye, e, istincan hükmüne. Fakat biz ne diyoruz? Hükmü ve bütün hadislerde emir sigasıyla geldiği için hükmü vacip. Yani farz. Ee, Tabi bunu yapabilmek için bazı edepler var. Bu edepleri de tek tek ne yapacağız? Şimdi tek tek okuyacağız. Bismillah. 1. İnsanlardan uzaklaşarak örtünmek. Mughire İbn-i Şube radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazayı hacet yapacağı zaman uzağa giderdi. Sadece Muhirey'e bir şubeden değil, başka sahabeden de aynı şekilde geliyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam eskiden biliyorsunuz genelde böyle şey olmadığı için, kurulu işte vec'eler böyle bildiğimiz bina şeklinde olmadığı için çölde veya sahrada insanlar ihtiyaçlarını giderdiği için insanlar insanların gözünden ne yapıyorlardı? Uzaklaşıyorlardı. Bu helal nedeflerinden bir tanesidir. Kişinin avret en şey ve şiddetli avret olan mahalleri ortaya çıktığı için ee, bu mahallerde insanların görmesi kesinlikle caiz olmadığından, büyük günahlardan olduğundan dolayı buraların örtülmesi lazım. E buralarda ne ile örtülür? İnsanların gözlerinden uzaklaşarak. Devam et 2- Yollara, gölgelere ve akarsula defi hacet yapılmaz. Muaz radıyallahu anh'tan Rasulullah buyurdu ki, Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının, su yollarına, işlek yollara ve gölgeliklere. Kişi ihtiyacını giderdiği zaman lanete sebep olacak yerlerde ihtiyacını gidermez. Şimdi Peygamberimiz diyor ki, lanete sebep olan yerlerde ihtiyacınızı gidermekten sakının. Yollar, gölgelikler bir de işlek yollar. Ee, su yolları, işlek yollar bir de gölgelikler. Şimdi su yollarında insanlar gelir konaklar. Oradaki sudan kendi ihtiyaçlarını giderirler. Biri oraya böyle bir şey yaptığı zaman İnsanların midesi bulandığından dolayı veya insanlar tiksindiğinden dolayı tabiat olarak insanlar lanet ederler bunu yapan insana. Aynı şekilde mesela gölgelikler. Özellikle eski zamanda insanlar veya köyde yaşayanlar bilirler. Yazın gölgelik olan ağaçların önemi çok büyüktür. Yani insanlar yoruldukları zaman gelirler, onun altında gölgelenirler, onun altında otururlar. Böyle olunca da e, Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların tiksineceği ve yapan şahsa lanet edeceği ortamlarda Peygamberimiz insanların ihtiyaçlarını gidermelerini yasaklıyor. Şimdi tabi bu üç yerle sınırlı değildir. Mesela diyelim bugün bir insan yine lanetlik, lanete sebep olacak yerlerde ihtiyacını gidermemesi lazım. Niye? Çünkü eğer niye bu, bu üç yer zikrediliyor hadis-i şerifte? Çünkü üç yer insanların çok işlek olarak kullandığı yerler olduğundan dolayı insanların midesi kaldırmayınca lanet ederler. Bugün de mesela ev aralarına yani diyelim özellikle müstakil evlerin bulunduğu yerlerde, ev aralarına, milletin evinin arası olduğu yerde gören insanlar tekrardan lanet okuyor. Veya yollara, diyelim insanların oturduğu yerlere veya bahçelere, insanların rızkını topladığı yerlere bu tip şeyler yapıldığı zaman insanlar gördüğünde lanet ediyor. Aynı şekil hadis bunu da kapsar. Lanete sebep olan yerlerde ne yapmayınız? Ee, ihtiyaçlarınızı gidermeyiniz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ee, mesela bu hadis ne gibidir diyeceksiniz. Yani insan niye lanet, orada yani zikredilen yerlerde insanın ihtiyacını gidermesi lanete sebep değildir. Yani direkt lanet ondan dolayı olmaz. dedi ki insanların midesini bulandırdığından dolayı insanlar lanet edenler aynı ne gibidir? Yine oradaki laneti sen hak etmiş oluyorsun. Hani peygamberimiz diyor Allah üç kişiye bakmaz, konuşmaz, onları teskil etmez. Bunlardan biri de kimdir? Başkasının e, kendi annesine, babasına sövendir diyor. Kendi annesine, babasına küfreden adam. Şimdi sahabe soruyor ya Resulallah kimse kendi annesine, babasına küfreder mi? Yani adam durduk yerde annesine, babasına küfreder mi? Ne diyor Peygamber? O diyor başkasının annesine küfreder, o da onun annesine küfreder. O başkasının babasına küfreder, o da onun babasına küfreder. Yani senin sebep olduğun bütün şeylerde suçlu gene nesin? Suçlu nasıl hayra sebep olan, ecrini alıyorsa böyle o hayra mübahşeret etmese, kendisi işlemese bile. Aynı şekilde kötü işe sebebiyet veren de ona e, mübahşeret etse veya etmese bunun neyini alır? Bunun günahını alır. Sen de oradaki lanete sebebiyet verdiğin için bu hadis-i şerifte sen bunun şeyini ne yapıyorsun? Sen bunun sorumluluğunu üzerine alıyorsun. Devam et. Durgun suya ve banyo yapılan yere itiraz yapılmaz. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira vesveselerin çoğu <gülüyor> bu yüzden hasıl olur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Durgun suya küçük abdest yapmanın yasakladı. Şimdi bir hamamda, kişinin banyo yaptığı yerde Kişinin küçük abdestini yapmasını peygamberimiz yasaklıyor. Birinci mesele. Niye peygamberimiz bunu yasaklıyor? Çünkü vesveselerin birçoğu buradan hasıl oluyor. Şimdi özellikle eskiden böyle su gideri falan olmadığı için, yani şimdiki böyle kanalizasyon sistemi bulunmadığından dolayı kişiler banyo yaptıkları yerde su birikiyordu. Su biriken yere adam küçük abdestini yaptığı zaman Acaba küçük abdestim o sudan bana sıçradı mı, acaba temizlendim mi gibi İnsanlar neye sebep oluyordu? İnsanlar vesvese sebep oluyordu. Bundan dolayı Resulullah bunu yasaklıyor. Aynı şekilde kişinin mesela duran bir su veyahut da diyelim e, banyo yapacağı yerde su gitmesinde bir sorun varsa ve bu da kişide vesvese sebep olacaksa yine aynı şekilde nedir? Yasaktır. Fakat su giderinin bulunduğu veyahut da suyun kendiliğinden akıp gittiği kesinlikle sıçrama gibi bir şeyin olmadığı veya bugün yapılan veceler gibi banyo vece yan yana mesela bu tür meselelere zaten ihtiyaç kalmamış. Yani bu tür hadisler, o günün şartlarında söylenmiş, işte hadisler. Eğer yine insan öyle bir duruma düşerse, yani suyun gitmediği ve suyun toplandığı bir yerde, kişinin küçük banyo yaparken küçük abdesti yapması, yine bu hadisin hükmüne dahil olur. Fakat su akarının, su giderinin olduğu yerde veya banyonun tuvaletten ayrı olduğu yerde bu hadis ne olmaz? Bu hadisin bir işlevi yoktur. Yani bulunduğu vaka itibarıyla yoksa hadisin sürekli işlevi vardır da bulunduğu vaka yeni vaka itibarıyla hadisin hükmü yoktur. Durgun sular da bu şekildedir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kişilerin durgun sulara abdest küçük abdestlerini yapmasını yasaklamıştır. Daha önce hatırlıyorsanız demiştik. E mezheplerin kullanılmış suyla abdest alınmazdaki delillerinden biri neydi? Durgun suya abdest yapmayın hadisi. Çünkü durgun suya abdest şey yaptığınız zaman Pardon, durgun suda abdest yapmayın değil ee, özür dilerim o hadisat bir bütün olduğundan ben karıştırdım. Ee, durgun sularda gusül yapmayın ee, hadisi demiştik. Şimdi bu hadisin normalde bütünü Peygamberimiz diyor, sizden biri gusül abdesti alacağı durgun sulara ne yapmasın? Durgun sulara e, küçük abdestini yapmasın diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bir rivayette durgun sulara yapmasın, bir rivayette önce yapıp sonra şey yapmasın diyor, gusül abdesti almasın diyor. Tabi böyle olunca da elimeyle ihtilaf etmişler. Buradaki kastangisidir. Bu hadislerden birini müstakil mi alacağız elimize? Yani mesela işte Davud'u zahiri gibi şöyle mi diyeceğiz? Eğer işersen sonra da abdest alırsan budur yasaklanan. Yoksa abdest almazsan şey yapabilirsin. işleyebilirsin. Veya bir kabın içine yapıp onu suya dökebilirsin. Peygamberimizin nehyettiği direkt küçük abdest yapmaktır. Kabın içine yaparsan kaptan suya boşaltırsın. Gibi mi anlayacağız? Yoksa işte dedi ki üç rivayet var. Bir, sizden biri durgun sularda abdest yapmasın. İki, sizden biri işte gusül abdesti alacağı durgun sularda küçük abdestini yapmasın. Üç, önce küçük abdestini yapıp sonra gusül abdesti almasın diye. Olunca ister istemez bazı ihtilaflara sebep oluyor ama küçük durgun sularda herkes küçük abdestini yaptığı zaman Allah muhafaza su eğer bir de çok da değilse kendinde de akıcı, akan su olmadığı için temizleyici kendini, temizleyici özelliği de çok aza düşer suyun. Bundan dolayı suda sıkıntı olabilir. Suyun kokusu, rengi, e, tadı değişebilir. Kullanılabilecek bir su kullanılmaz hale gelebilir. Bundan dolayı da durgun sulara ne yapmamak lazım? Durgun sularda Resulullah'ın yasakladığı bu işlemi yapmamak lazım. <gülüyor> Devam eder akı. 4. Hastalık soğuk gibi sebeplerle bir e, taşa işemek caizdir. Ümeyye bint Rukayka tasa. bir de mi? Hı. Kaba yani. Taşa işemek caizdir. Ümeyye bint Rukayka Allahu Teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağaçtan yapılmış bir kabı vardı. Onun içine küçük abdestini yapar, karyoluğunun altına koydu. Açıklayacak bir şey yok zaten. Gayet açık. İnsan çok hasta olduğu zaman yerinden kalkamayacak kadar hastaysa Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir kabın içerisinde küçük abdestini yapıp ee, kar yollarının içerisine altına koyup e, sabah herhalde Allahu u alem, sabah kalktığında atacak şekilde yapıyordu. Yani İslam dini kolaylık dini olduğu için özellikle bu noktalarda e, adam hastalıktan ölüyor, yataktan kalkacak hali yok. Gerçi bugün de çok abi, böyle yatalak hastalar için bu tip e, şeyler yapıyor insanlar. İşte bez kullanıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. E, İslam bunu da yapabilir yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Devam edelim. Beş. Yere iyice eğilmeden ahiret açılmaz. İbn-i Ömer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, abdest bozmak isten, istediğinde yere yaklaşmadan çömelmeden elbisesini toplamazdı. Şimdi e, bu hadise zayıf diyen alimler de var. Yani e, tabi bunu aynı şekilde zayıf demeyen alimler de var. E, sahih diyen alimler de var. Allahu Alem. Ee, bu hadis, eskiden yine aynı şekilde dışarıda insanlar e, abdest bozduklarından dolayı veya ihtiyaç giderdiklerinden dolayı hani olur ki biri direkt baktığı zaman uzaktan da olsa görebilir diye tam iyice yere yaklaşmadan elbiselerini açmıyorlardı. E, şimdi genelde e, herkes üzeri kapalı, çevresi kapalı yerlerde şey yaptığından dolayı, e, ihtiyacını giderdiğinden dolayı yine böyle bir şey gerek yok. Yalnız biri derse ki Resulullah böyle yapmış ben de böyle yapacağım. Yani tam yere eğilmeden bu da nedir? Bu da insan ecir alır. Peygamberimize ittiba ettiğinden dolayı bunun da ecrini alır insan. Altı. Helal girerken ve çıkarken okunacak dualar. <gülüyor> Ali bin Ebu Talib <gülüyor> radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cinlerin gözleri ile Adem oğlunun görünmemesi gereken yerleri arasındaki perde tuvalete girerken okudukları Bismillah sözüdür. Enes bin Barik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girmek istediğinde Allahumma inni e'udu bike minel hubzi vel habaisi Allahım ben erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım diye dua ederdi. Ebu Gurde dedi ki bana Ayşe Allah anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helalden çıktığında Gufraneke ey Allahım affını isterim derdi. Şimdi burada önümüzde helada okunacak dualarla ilgili üç tane mesele oluştu. Bir, Bismillah. İki, Allahümme inni a'udu <coughs> min al-khubsi ve Üç, çıkarken gıfranayken. E <gülüyor> Bismillah'a gelince Peygamberimiz ki bizim görünmemesi, görünmemesi gereken yerlerimizle Cinlerin gözlerindeki perde nedir? Bismillah sözdür diyor. Şimdi tuvaletler, banyolar, sessiz yerler, yol çatlakları, hayvan pisliklerinin bulunduğu yerler, harabe evler Allah razı olsun. Harabe evler cinlerin çok bulunduğu yerlerdir. Ve insanoğlu buralarda avretini açtığından dolayı, Allah'ın zikrinden uzak olduğundan dolayı ve o an işte insanın ihtiyaç giderdiği için kötü bir halde bulunmasından dolayı cinlerin insana en rahat temas edebileceği yerler bu tip yerlerdir. Zaten genelde cinler insana genel anlamda söylüyorum. Ya <gülüyor> mezarlıklarda, ya tek kaldığı zaman harabe hükmünde olan yerlerde, ya banyolarda, bu tip yerlerde cinler insana temas ediyorlar. Özellikle kadın ve erkek için, şimdi e, cinlerin dişi ve erkeklerinden ee, bizden dişi ve erkeklere aşık olanlar söz konusu olabiliyor. Yani bunlar her ne kadar bazıları bunları inkar etse de vaka ve olan şeyler. Yani cinleri olmasa da mesela adam diyor bunu inkar ediyor. Cin girmesini inkar ediyor. Ya i̇şte, cinne aşık olmasını inkar ediyor. Psikolojik bir şey diyor. Ortada sonuçta bir vaka var. Yani adamı yatırdığı zaman içinden biri patpat pat konuşuyor. Yani adam kendinde değil. Bayılmış, özellikle çıkarmaya çalışıldığı zaman mesela yani bunlar gözle görülen şeyler olduğundan dolayı, an hani ortada sonuçta bir vakıa var. Şimdi e, ondan dolayı mesela bazı önlemler gerekiyor. Misal banyodayken, e, özellikle cin diyelim kadında gerçekleşiyor bu. Kadın avret yerine, avret mahalline aşık olduğundan veya o bölgeye e, temas edince, bu defa kadının eşinin kadına yaklaşmasına müsaade etmiyor cin. Böyle olduğu zaman da ne yapmak lazım? Bunlardan korunmak için bazı şeyler yapmak lazım. Mesela bunlardan biri de insanın avret yeri örtülü bir şekilde e, banyo yapmasıdır. Veya işte tuvalete gireceği zaman mecburiyetten dolayı, kişi avret mahallini açtığından dolayı veya görünmemesi gereken yerleri açtığından dolayı Allah Azze ve Celle'ye sığınıp bazı dualar okumak, İşte Bismillah budur. Yani cinlerin gözleriyle bizim görünmememiz gereken yerler arasındaki perdemiz nedir? Tuvalete giderken bismillah demektir. Ayrieten Allahümme <gülüyor> inni auzu bike minel hubthi vel khabais ve au minel khabais. Ey Allah'ım biz sana küçük ve büyük şeytanlardan veya işte insi ve cinni şeytanlardan sana sığınırız. Bazı alimler bunun manasının bu olduğunu söylemişler. Bazı alimler küfürden sığınmak olduğunu söylemişler. Bazı âlimler pislikten sığınmak olduğunu söylemişler. Ama yaygın olan görüşe göre İnsi ve cinni, küçük ve büyük şeytanlardan kişinin Allah Azze ve Celle'ye sığınmasıdır. E şeytanlar da nedirler biliyorsunuz. Kâne minel cinni fefeseqa'an emri rabbihi diyor Allah. Şeytan da cinlerdendi, Rabbinin emrine karşı çıktı diyor. Şeytanlar zaten nelerdendir? Cinlerdendir. Ondan dolayı bu duayla ne yapmamız lazım? Bu duayla onların şerrinden korunmamız lazım. Daha sonra... Ee, dışarıya çıktığımız zaman, helaya içeri girdik, heladan bu defa dışarıya çıkıyoruz. Ne yapmak lazım? Bu defa da eke demek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Allah'ın affını talep etmek lazım. Niye Peygamberimiz böyle bir şey yapıyordu? Yani insan tuvaletten çıkarken niye Allah Azze ve Celle'ye sığınır? Bazı âlimler bunu şöyle yorumlamışlar. Demişler ki, Peygamberimiz her halinde Allah Azze ve Celle'yi bu tip ortamlara girdiği zaman Allah'ın zikrine ara veriyordu. Yani peygamber ağzıyla zikretmese bile artık zikirle o kadar haşir neşir olmuştur ki kalbi dahi atarken Allah Azze ve Celle'yi E bu tip ortamlara girdiği zaman zikri ara verdiğinden dolayı sanki böyle büyük bir şey yapmış veya bir üzerine vacip olan bir şeyde taksiratta bulunmuş gibi peygamber ne yapardı diyor? Peygamber ee, Allah'ın affına sığınırdı yani bu şeyi halletmek için diye yorum yapan alimler var, bunlardan bir tanesi de Khattabi, Ebu Davud'un, Ebu Davud'a yaptığı tarihte ama alimun Şimdi yalnız şu da var, Allah Azze ve Celle bütün amellerden sonra bize istiğfarı öğretiyor. Namazdan sonra istiğfar, cuma namazından sonra istiğfar, hac amelinden sonra istiğfar, yani Kur'an-ı Kerim'de. Birçok ciyattan sonra istiğfar, yani Allah'ın affını dileme. Niye? Çünkü bunlar insanın üzerine gerekli olan şeylerdir. İnsan bunlardan mutlaka bazı eksiklikler yerine getirmiştir. Öyle değil mi? Mesela Resulullah bile beş vakit namazdan sonra ne diyor? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme ente selam ve min selam. Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu hadiste. Yani insan mutlaka bir yerde bir eksiklik yapmıştır. Yani Allah'ın tam istediği şekilde, Allah'a layık olacak şekilde ibadetini yerine getirmediğinden dolayı bu tür eksikler kapansın diye Allah Azze ve Celle bize ne yapmıştır? İstihbarı meşhur kılmıştır. Eksiklerimizi önleyelim diye. Bir de bunun yanında arkadaşlar, alimler e, bu bölümde, yani burada zikri geçmeyecek, helaya girerken ve çıkarken sol ayakla girip, sağ ayakla çıkma gibi bir edepten bahsediyorlar. Bununla ilgili bir nas yok. Yani hani insanın helaya e, sol ayakla girip tekrardan sağ ayakla çıkması gerektiğine dair böyle özel bir nas e, yok. Peki niye e, alimler böyle bir şey söylemişler? Nasıl olmamasına rağmen? Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe bir hadis-i şerifte diyor ki, e, Peygamberimiz sagalle ayakkabı giymeyi, sagalle saçını taramayı severdi diyor. Temizlenmeyi sagalle yani kendi vücudunu böyle düzeltmeyi falan sagalle yapardı diyor. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki, mescide sagayakla giydiniz. Başka bir hadisinde Peygamberimiz diyor ayakkabıyı giydiğiniz zaman işte sağla giyin, işte solu çıkarın mesela diyor. Buradan alimler Hazreti yine bir rivayette diyor Peygamberimizin sağ eli yemeği ve güzel şeyleri içindi. Sol eli ise eziyet giderme yani abdest alma, küçük abdest, büyük abdest gibi şeyler içinde eziyet verici şeylerde sol elini kullanırdı. Bu hadislerin toplamına dayanarak alimler şöyle bir kaide çıkarmışlar. Demişler ki, yoksa bütün bizden önceki alimler bidat ehli değiller, olmayan hani bazıları diyor ya, ya bu ne, bu bidatları nereden çıkarmışlar. Bunlar bidat değil yani. Bunlar neydi? Bu alimler şöyle bir kaydı ortaya çıkarmışlar. Bütün şerefli olan, güzel olan, örfen ve şer'en insanların güzel bulduğu işlerde sağ eli kullanmak Peygamber'e ittibadır. Halkın arasında örfen ve şer'en güzel olmayan işlerde sol eli kullanmak da yine Peygamber'imize nedir? Peygamber'imize ittibadır. Tuvalete girmek de çok güzel bir amel olmadığından dolayı ne yapmışlardı? Sol ayakla girip sağ ayakla çıkma gibi bir edep ortaya koymuşlardı. Yoksa bu da ne değildir? Bazıların anladığı gibi işte bidattır, bu konuda nasıl yoktur, biz bunu yapmakla mükellef değiliz. Yani olayı böyle e, Irak-Amerika Savaşı gibi bir cedere çevirmenin bir anlamı yok. Adamlar hadisleri bir araya toplamışlar, hadislerden bir kaide çıkarmışlar ve bu kaideye uygun bir edep ortaya koymuşlar. Dileyeni yapar, dileyen de ne yapmaz? Dileyen de yapmaz. Devam et akı. Helada kıbleye ön ve arka dönülmez. Ebu Eyüp radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, helaya çıktığınızda küçük ve büyük abdest bozmak için kıbleye ön ve arkanızı dönmeyin. Doğuya veya batıya dönün. Rafi bin İshak anlatıyor. Mısır'da bulunduğu sırada Ebu Eyüp en şöyle dediğini işittim. Şam'a geldiğimizde kıbleye doğru yapılmış tuvaletlerle karşılaştık elden geldiğince başka tarafa dönmeye çalışıyor ve Allah'tan bağışlanma diliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz büyük veya küçük abdestini yaparken önünü ve arkasını kıbleye dönmesin buyurmuştu. Vallahi ben bu helalarda nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Tamam. Bu burada anlattığı kendine göre bir usul anlatmış devamında o da ne tam bilmemiş. Şimdi helalda insanın eee kıbleye doğru önünü veya arkasını dönmemesi. Şimdi Peygamber niye diyeceksiniz? Bazı âlimler bunun yorumunu şöyle yapmışlar. Bu mekanlar çok şerefli mekanlar olduğu için yani kâbe kıblemiz Kâbe olduğundan dolayı işte insanın helada önünü ve arkasını buna dönmesi yasaktır demişler. Tabi bu bir yorum. allah Alem. Peygamber yani biz bunu bilmesek bile, bunu akletmeseydik bile Peygamberimiz bunu yasakladı ve bu da bize sahih yollarla geldiğinden dolayı ehli i usulü olaraktan biz ne yapardık? Peygamberimiz böyle demişse peygamber size neyi getirdiyse onu alın. Ayeti gereği biz bunu zaten alırdık ama alimler ayrıca yani Allahu alem demişler bu mıntıka şerefli bir mıntıka olduğundan dolayı kişinin önünü ve arkasını dönmesi yasaktır. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Peygamberimiz birçok rivayette işte e, kıbleye önünüzü ve arkanızı dönmeyin. La tastaqbilu'l-kıble ve la Önünüzü ve arkanızı kıbleye dönmeyin. Walakin şarıku ve yani ya doğuya dönün diyor Peygamberimiz veyahut da batıya dönün. Önünüzü ve arkanızı. Bunun yanında i̇bn Ömer diyor ki ben bir gün Peygamber Vesselamı gördüm yönünü diyor şeye çevirmiştim Mescid-i Aksa'ya çevirmişti, Mescid Aksa çevirmişti Beytülmaktis'e. Şimdi Medine'de önünü Mescid-i Aksa'ya çevirmek arkanı Kabe'ye çevirmek demektir. Yani hani tam şey olarak yani, yönün eğer Mescid-i Aksa'ya geliyorsa tam arkana da Kabe düşüyor demektir. E şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözlü e, hadislerinde kişilerin eee dönmesini, önünü ve arkasını dönmesini yasaklıyor. Ama kendi fiilinde arka tarafını nereye dönmüş oluyor? Arka tarafını e, Peygamberimiz Kabe'ye dönmüş oluyor. Şimdi bu bir nehyeden rivayetler, yasaklayan rivayetler. İki İbn Ömer'in Resulullah böyle gördüm dediği rivayetlere binaen ilim ehli arasında Farklı görüşler ortaya çıkmış. Bazı alimler dört tane zikretmiş. Hafız ibn Hacer mesela yedi tane görüş diyor. Yani bu şeyle ilgili. İlim ehli bu konuda ne demişlerdir diye yedi tane görüş diyor. Şimdi neden kaynaklanıyormuş ihtilafı Muammer? Önünü döndüğünü söylüyor. E önünü dönmüşse arkası Kabe'ye geliyor. E sözlü hadislerinde Peygamberimiz ne diyor? Ne önünüzü dönün ne arkanızı dönün diyor. Görüş bir mutlak olarak insanın önünü ve arkasını Kabe'ye dönmesi haramdır. İster bu sahrada olsun, ister bu yani çölde olsun, ister apartmandaki tuvalette olsun, ister nerede olursa olsun, mutlak olarak kişinin önünü ve arkasını şeye dönmesi nedir? Haramdır. Niye demişler? Çünkü demişler Peygamberimizin sözleri ümmetin genelini bağlar. Fakat burada i̇bn Ömer'in nakletmiş olduğu fiildir. Bir, bu yasaklama gelmeden önce mi geldi, sonra mı geldi? Belli değildir. 2. Kıble daha önceden Beytül Makdis'e dönüktü. Öyle değil mi? Beytül Makdis e, kıble Beytül Makdis'ti biliyorsunuz. Peygamberimiz o dönemde böyle bir şey yapmış olabilir. Allah böyle bir şey yasaklamadan önce. 3. Peygamberimizin sözüyle fiili birbiriyle çelişirse biz peygamberimizin sözünü alırız diyorlar. Yani söz fiilin önüne geçer diyorlar. Tabi bana göre bu usul biraz doğru bir usul değil. Bu benim şahsi kanaatim yalnız. Bana göre bu usul doğru bir usul değil. Niye? Çünkü peygamberin fiili sözünü, sözü fiilini açıklar. Yani <gülüyor> peygamberimizin fiilinden kopuk sözü de, çok kasır bir İslam ifade eder, sözünden kopuk fiili de. Ha ne yapabilirsin sadece? Bu alimlerin dediğini şöyle kullanabilirsin. Bir çok söz varsa, bir tane muhalif fiil varsa, Olabilir ki dersin. O anda özel bir durum söz konusuydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ondan dolayı yaptı. Veya tarihi bilmiyoruz. Yasaklama mesela burada olduğu gibi. Yasaklamadan önce mi geldi sonra mı geldi belli değildir. Yoksa işte peygamberin sözüyle fiili çatışırsa biz sözünü alırız fiilini bırakırız. E peygamberin sözüne kadar sünnetse peygamberimizin fiili de o kadar sünnettir. Öyle değil mi? İkisini aynı oranda almak lazım. Ve birbirini açıklar şekilde aynı zamanda almak lazım. Velhasil-i kelam. Bu alimler ne demişler? Bu alimler demişler ki İmam Ebu Hanife de bunlara dahil. Aynı zamanda işte İbni Hazm da bunlara dahil. İbn Teymiye de bunlara dahil. Bazı sahabe de bunlara dahil. Mesela Ebu Eyyub gibi, Ebu Eyyub'ul Ensari gibi. Hadiste geçtiği gibi. Mutlak olarak insanın önünü ve arkasını dönmesin nedir? Haramdır. Her yerde haramdır. İster çölde ister şurada burada olsun. Kitabın yazarı da kendine bu görüşü tercih etmiş. Aynı zamanda ikinci görüş. İmam Şafi ve... Onun, ona yakın olanların görüşü, bu nehi nerede geçerlidir? Çöl ve açık alanlarda geçerlidir, insan imkânlı olduğu yerlerde geçerlidir. Fakat insan binada ve kurulu olan tuvaletlerde nedir? Ee, bu geçerli değildir. Yani çünkü imkan dahilinde değildir. Zaten Abu Ayyub Ansariden yani yazarın hadi kendine delil olarak getirdiği hadise bakın, adam diyor ki gücümüz nisbetinde. Yani bu tuvaletlerden kaçınırdık. Bu tuvaletlerden kaçınırdık demiyor. Bak rivayete bakın. Gücünüz mestatağna diyor. Gücümüzün yettiği kadarıyla biz bunu yapardık. Onun için kişi bugün var olan apartmanların içindeki vecelerde de kişi elinden geldiği zaman sakınabiliyorsa bundan sakınsın. Ne ala. Resulullah'ın şeyini yerine getirsin. Fakat sakınamayacağı bir durum söz konusuysa veya yapamayacağı bir durum söz konusuysa eğer o zaman da ne deriz? Zaten la yükellifullahu nefsen illa us'aha. Allah kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? Bu bir kaidedir, gücünden fazlasını yüklemez. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Peygamberimiz ne diyor? اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِلْهُ Size bir şey emrettiğim zaman ne yapınız? Bak ne diyordu ezberlediğimiz hadiste? ne yettiğimde onu bırakın, ondan kaçının. Fakat emrettiğimde gücünüzün yettiği kadarını ne yapın? Gücünüzün yettiğini İnsan gücünün yettiğini yapmakla mükelleftir. Bundan dolayı kaçınabiliyorsan apartmanların içindeki yerlerden de kaçın. Veya senin kendi evinize yıkabiliyorsan, değiştirebiliyorsan yık ve değiştir. Yani hadise uy. Ama diyelim bunu yapamayacaksan, bundan kaçınma imkanın söz konusu değilse o zaman ne yapmak lazım? O zaman e, bu nehi e, değil ki bir şeyden dolayı. insanın gücünün yettiğinden fazlası insana yüklenmeyeceğinden dolayı bu nehin apartmanlar için geçerli olmadığını yani eski alimlerin de fetvasına dayanarak söylemek mümkün. Bazıları da demişler ki yok demeyeceğiz. İse arkasını dönebilir, önünü dönemez. İbn Ömer'in hadisini getirmişler. İşte bu hadis burada delil olmaz. Niye? Çünkü özel bir durumun olması söz konusudur. Yani tam belli değil. Ortam belli değil. Hani ne için peygamberin böyle bir şey yaptığı belli değil. Bundan dolayı belki o sırada eğer o şekil yönelseydi bir evden bakıldığında görüleceği için yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Kabe'ye dönelmek diyelim ki siz öyle bir ortamdasınız, otursanız eğer yönünüzü tam hadise uysanız bir evden biri baktığı zaman sizin avret mahallinizi görecek. Ama arkanızı Kabe'ye döndünüz, biri baktığı zaman sizi görmüyor. Yan taraflarınızı da kapattınız, görünmüyorsunuz. İki tane haram yan yana geldi. Hangisini yaparız biz? Avret yerlerimizin görünmemesini. Niye? Çünkü iki haram yan yana geldiğinde her zaman daha hafif olanı ne yapılır? Daha hafif olanı seçilir. Bu da nedir? Kaidedir demiştik. Delili neydi bunun? Arabinin kıssasıydı. Öyle değil mi? İki zarar, iki mevsede, iki haram yan yana geldiğinde ne yaparız biz? Zarar Eğer kaçınmak mümkün değilse ha. Şimdi böyle hemen iki, hemen iki haram geldi bir haram işleyelim değil yani. Ee, şey değil. Mesela adam ne diyor? Ee, diyor mesela misal yani delil olarak duyduğum. Şimdi diyor sigara e, haram diyor. Kadına kötü davranmak da haram diyor. Sigara içmediğim zaman diyor evin içinde diyor cinayet çıkarıyorum diyor. İki haram yan yana geliyordu. Ben ne yapıyorum? Hafif olan haramı tercih ediyorum diyor. Doğru söyledi. İkisi de haram da yani zikretmiş olduğu bu şeye girmez. Kimin için girebilir? Belki şu doktorun rapor verdiği var ya işte. Hani içmediği zaman bazı işte bazı tedavi görerek terk etmesi lazım dediği bir takım insanlar var. Belki onlar için geçerli olabilir. Ama işte adam yok kardeşlerime kötü davranıyorum, yok işte efendim eşime, çoluğuma, çocuğuma kötü davranıyorum. Bu tip e, nasıl abi? Sakalı kesmez. Hala ha? boşlanmıyor diyor. Ona da aklı var diyor üzerinde haşa, sakalını ha. kesiyorlar. Tabii tabii. Bizim bir arkadaşın babası böyle demiş. Arkadaş da babasına demiş işte bu sakal sünnettir. Sünnetlerde de insanın karşısından izin alması lazım. Ya demiş, baba sen ne zaman sünnet, namaz kılarken annemden müsaade istedin sünnet, namaz kıldın diye. Yani şimdi bu bizim milletimizin kendi görüşü. Bir de mutlak cevaz veren alimler var. Dört tane görüş saydık. Kim baştan sayacak dört görüşü? Söyle. Birincisi kesinlikle haram, Birincisi kesinlikle haram İkincisi... En ihtiyatlı olan görüş de budur. Yani en ihtiyatlı olan kişinin imkanı varsa, kişi imkan dahilindeyse fakat imkan dahilinde olmayan yerlerde de adamın önüne hadisleri getirip yani sonuç getirmeden ortaya olay koymanın bir anlamı yok. Hani işte bu böyledir. E böyledir kaçınamıyorsun işte birçok yere gittiğin zaman kaçınma imkanı olmayan yerler var. Bu da ihtiyatın en güzeli budur. Kişi değiştirebiliyorsa kendi evi ise değiştirmesi de gereklidir. Ama diyelim adam kaçınamıyorsa ayrı. Birinci görüş bu. iki. İkincisi sadece şöyle bazı kılanlarda bu kişiye şey geçerlidir. Burada da güç yetmesi önemlidir yani. Evet. Üçüncüsü e, sadece e, arkasının dönmesi şeydir, e, yasaktır. Arkasının dönmesi caizdir, yani önünü dönmesi, dönmesi yasaktır. Önünü dönmesi Dört. yasaktır. caizdir. Mutlak caizdir. Bu mesele anlaşıldı mı inşallah? Mutlak Anladım. caizdir diyenler? Mutlak caizdir. Sahabeden diyenler de var. Neye dayanarak? Mutlak caizdir. Hadisler birbirle çelişiyor. Hadisler birbirle çeliştiği için asla döneriz. Asıl da ibahattir diyorlar. Devam edelim. 8. Elbise ve bedene idrar sıçramasından sakınmak. İbnu Mas'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ashurullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yanına geldi ve şu mezardakilerin ikisine de azap edilmektedir. Kendilerine yapılan azap herhangi bir büyük, herhangi bir büyük günah işledikleri için değil. Şu mezarda yatan küçük abdest yaparken idrarından <gülüyor> sakınmazdı. Öteki öteki mezardaki ise kovuculuk yapardı. <gülüyor> Dedi: Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir kurma dalı istedi. Getirilen kurma dalını ikiye ayırdı. Birini bir mezarın diğerini diğer mezarın üzerine ikti. Sonra da buyurdular ki, umulur ki bunlar yaş olarak kaldığı müddetçe azapları hafifler. Şimdi yine helal edeplerinden bir tanesi insanın üzerine işte küçük abdesti sıçramasından sakınması gerekir. İşte bu hadis-i şerifte olduğu gibi. Ee, bu adam kabir azabını ne için görüyor? Kabir azabını bundan dolayı görüyor. Yani e, küçük abdestten sakınmadığından dolayı. Tabii diğer bölümü de e, önemli. Tabii bizim konumuza dahil olmadığından dolayı. E, bu adam küçük abdestten sakınmadığından dolayı. Niye çünkü küçük abdest necasettir. Necaset insan sıçradığı zaman sen bu böyle bir şeyler namaz kılıyorsun bilmem ne yapıyorsun buna dikkat etmediği zaman ister istemez bu sene ibadetlerine yansıyor ve bu da azaba sebep oluyor. Yalnız Şimdi iki tane yön var bu hadiste. Bir, Müslümanın asıl olarak sakınması gerekir. Mesela hatta ben hatırlıyorsanız demiştik bugünkü yapılan vence taşları yine sıçratıyor. Yani mümkün değil kaçınmak. Nasıl demiştik? İnsan şeyini katlar buraya kadar. Şeyden çıktığı zaman da, yani er öyle bir e, şüphe, zann-ı garip varsa bir su, yani kendi bacaklarına, çıplak bacaklarına bir su, elle bir su sürer. Yani sıçrayan necaset, bir ton necaset olmadığı için alıp da yedi defa toprakla, sabunla yıkamanın bir anlamı yok. Yani üzerine bir insan su çıktığı zaman Allah'ın izniyle ne olur? Necaset hükmü ortadan kalkmış olur. Şimdi e, bunun yanında bir de insan bazen bu tür meselelere taktığı zaman bu da insanda vesvese oluşturuyor. Vesvesenin de şeytandan olduğu kesin. Yani Kur'an ve sünnette bütün vesvesenin şeytandan olduğu, vesvesenin her türlüsünün mezmum olduğu, yerildiği sabit ve vesvese aynı zamanda bir hastalık. Yani şüphelerden sakınacağım diye Kişi eğer haddi ve ölçüyü tutturamazsa vesvesenin içerisinde ne yapıyor düşüyor. Mesela bunlardan bir tanesi abdest aldıktan sonra kırk adım atın. İşte kırk adım atın ki olur ki şeye sıçramasın. E, damlamasın yani şeyinize falan. Böyle bu tip şeyler sünnette yok. Sünnette olmadığından dolayı da bu tip meselelere ehemmiyet verenler, benim gördüklerimi söylüyorum, birçoğu vesveseli olan insanlar. Mesela niyet meselesi. Diyelim adam kitaplarda diyor ki kalple ağızdaki birbiriyle uyuşmazsa Aynı ana denk gelmezsen namaz olmaz diyor. Namaz kılıyorsun adam koskoca alim olmuş. Yıllardır medenize ders veriyor. Adam Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. İmam Fatiha'yı bitiriyor adam da Allahu Ekber. Allahu Ekber. İkide bir kendi kendine bir şeyler yapıyor. Sonra konuşunca adam diyor valla işte ben bu konuda vesveseliyim. Yani kalbimle ağzımdaki tam birbirini tuttu mu tutmadı mı? Yani İslam'da bu nedir? İslam'da bu kesinlikle haramdır. Ve bundan aynı zamanda sakınmak lazım. Yani bu tür hadisleri bir bütün halinde ele almak lazım. Yani idrardan sakınmak ama aynı zamanda vesveseden de korunmaya çalışmak. Mesela bunun gibi yine ne var? Hadis olarak sizden biri işte abdest aldığı zaman kamışını şöyle götürsün getirsin. Ta ki hani içindeki küçük abdest boşalsın diye. Bu hadis mesela hiç aslı astarı olmayan bir hadis. Hatta alimin biri diyor, aslı olsa bile vesveseye yol açacağından dolayı bu hadisle amel edilmez. Yani her oturan bunu yaptığı zaman bu vesveseye yol açar. Hani acaba damladı mı, kaldı mı? Şimdi bir de bu tip adamlar namaz namaz kılmıyorlar zaten. Adam namaz boyunca tuvaleti düşünüyor. Acaba bir damla değdi mi? Acaba ayaklarımı yıkadım mı? Acaba topuğuma su gitti mi? Diye mesela ben bir tane biliyorum komşumuzdan. Artık öyle bir hale gelmiş ki kadın 6-7 saat banyo yapıyor yani. 6-7 saat Sadece kadın banyo yapıyor yani. Başka bir tanesini mesela e, biliyorum. Adam yolda gittiği zaman şu parçalarını yolda giderken çamur ya buraya kadar çekiyor. Ondan sonra kafasına bir şey geçiyor, ellerine bir şey geçiyor, meyveye elini dokunmaz, insanlarla tokalaşmaz. Yani o seviyeye gelmiş artık. E tabi bir necasetten sakınayım diye dünya kadar insanın kalbini kırıyor. Yani haram üzerine haram işliyor adam. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani hatta mesela öyle şeyler du duydum ki, yani bu dediklerimi ki, saydığım iki taneyi bizzat tanıyorum. Adam eşiyle beraber olmuyormuş yani. O, o seviyeye gelmiş iş, adam eşiyle beraber olamıyor yani. Necaset bana bulaşacak diye. Yani bu denli artık e, ilerleyebiliyor bu hastalık. Ondan dolayı bu idrar gibi şeylerden sakınırken, e, bu vesvese olayına da dikkat etmek lazım. Devam edelim bakayım. 9. Sağ el ile istinca yapılmaz. Bu Katar'da radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Sizden biri bir şey içtiğinde kabın içine üklemesin. Heda'ya gittiğinde zekerine sağ eliye dokunmasın. Sağ eliyle silinmesin. Devam et. Bu sağ elimizle istinca yapmayacağız. Yani e, sol elle yapacağız. Demiştik Hz. Ayşe'de ne diyor? Sağ elleri te, yemeği ve temiz olan şeyler için sol eli de eziyet giderici şeyler içindi Peygamberimizin. Bunu da biliyoruz zaten. Su ile istinca. Enes bin Mubayi f.a. anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal girdiğinde ben yaşlı bir çocukla birlikte su dolu bir kap taşırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile tahalet denirdi. Su ile istinca yapma asıldır. En temizleyici olan da su ile istinca yapmadır. E, ayrıyeten e, Peygamber aleyhissalatu vesselam imkan bulduğu yerlerde su ile istinca yapmıştır. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Tövbe suresinde فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ an يَتَطَهَّرُوا o mescitte yani mescid takvada, mescid drar ayetlerinde diyor Allah bunu. Bir de takva mescidi var ya, orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Sahabe bu ayetin nuzul sebebi bu adamların suyla istinca yaptığından dolayı Allah onların temizlenmeyi seven bir kavim olduğunu zikrettiğini söylüyor. Yani suyla istinca yapmak Allah'ın temizlenmeyi severler dediği ve temiz diye isimlendirdiği Kur'an'a konu olmuş adamlar yani. Suyla istinca yaptıklarından dolayı. Yalnız burada şöyle bir rivayet var. Peygamberimiz bunlara soruyor. Allah sizin hakkınızda böyle bir ayet indirdi. Hani o mescitte temizlemek isteyenler var. Bunun sebebi nedir? Onlar da diyorlar, biz taşla istinca yapar, peşine suyla temizleniriz diyorlar. Bu rivayeti bu rivayet zayıf. Yani biz taşla istinca yapar, peşine suyu kullanırız rivayeti zayıf. Niye söyledim bunu? Şimdi şöyle bir şey gördüm. Adam diyor ki önce tuvalet kağıdı kullanıp sonra suyla yıkanmak işte sünnettir. İşte bunun delili falan şudur, budur. Ben bekliyorum ne zikredecek yani delil olarak? Delil olarak da bunu zikretmiş yani yazı olarak. İşte hani insan önce tuvalet kağıdı kullanır sonra istinca yapar. En güzel olan budur. En güzel olan budur. Doğrudur. Temizlik için en gerekli olan veya temizlik için en düzgün olan da budur. Kişinin necasetine temas etmemesi için de en güzel olan budur. Ama delil olarak getirilen hadis veya bunu dine sokmak ne değildir? Doğru değildir çünkü o rivayet zayıftır. Yani Resulullah Kübe ehline soruyor, niye Allah hakkınızda böyle bir ayet indirdi? Onlar da diyorlar ki, biz önce taşla abdest alır, sonra suyu kullanırız diye. Bu rivayetin zayıf olduğunu bilelim. Ama en güzel temizlik sisteminin de önce tuvalet kağıdı kullanıp, daha sonra ne yapmak, suyu kullanmak olduğunu da bilelim yani. Devam edelim. Taş, ile istinca edilirken en az üç taş kullanmak. Abdülselman radıyallahu anlattığını anlattığına göre müşrikler kendisine sizin arkadaşınız sizlere helada abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyoruz demişlerdir. Bu da onlara şöyle cevap vermiştir. Evet doğrudur. Resulümüz Aleyhissalatu vesselam bizi sağ elimizle istinca yapmaktan nehyetti. Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleye yönelmekten de nehyetti. Abdest bozduktan sonra istinca ederken kurmuş hayvan mayısını veya kemiğini kullanmamızı da nehyetti ve dedi ki sizden kimse üç taştan daha azı ile istinca etmesin. Şimdi taş kullanılan yerlerde bazen insan durumunda kalabiliyor, mesela köy gibi yerlerde diyelim dağda, bayırda, ormanda su olmadığı zaman adam mesela taş, taşla istinca yapmak zorunda kalıyor. Şimdi taşla istinca yapıldığı zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden iki kısım hadisler var. Bu taş meselesinde, üç taş meselesinde. Bir, bazı hadislerde üç taşla istinca yapın diye emrediyor. Bazı hadislerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç taştan azla istinca yapmayı nehyediyor. Hem emir var hem de nehi var olayın içinde. E biz ne demiştik? Emir neyi gösterir? Vücubiyeti. Nehi neyi gösterir? Haramlığı. Öyle değil mi? Normal anlamda. İstinca ile ilgili hadislerin hepsinde emre diyor ya üç taşla yapın diye veya nehyediyor. diyor üç taştan az olmasın amana diyor. Bu da Selman hadisinde olduğu gibi Peygamberimiz bize üç taştan az istince yapmayı nehyetti diyerekten. Bize neyi gösteriyor? Bir insan istince yaparken en az üç taş kullanacak. Tabi şimdi diyelim üç taş yetmezse beş, yedi yani sünnet olan teklemesidir de. Kişi çoğaltabilir ama az olarak kişinin ne yapması lazım? Kişinin üç tane taş Kullanması lazım. Tabi bu genel görüş bu değil onu da söyleyeyim yani mezhepler arasındaki genel görüş bu değil. Yani böyle söylüyorum diye böyle zannetmeyin. Ama hadisten anlaşılan nedir budur. E bugün diyelim taş değil de su yok adam peçeteyle mesela şeyini giderdi, necasetini temizleyecek. Ne yapacak üç peçete mi kullanacak? Üç peçete taşla peçetenin hükmü aynı değil. Yani temizleme noktasında taşla peçete aynı konuda değil. Ondan dolayı ne yapmak, nasıl olayı çözmemiz lazım? Ta necaseti giderene kadar kullanacak. Sayı belirleyemesin. Çünkü taşın temizleyicilik özelliği daha sert olduğundan dolayı daha fazla. Taşla peçeteninki aynı şeyde değil yani. Aynı konumda değil. Bundan dolayı ta giderene kadar ne yapmak lazım? Yapmak lazım. Ama taş kullanıldığı zaman çok azami surette dikkat etmek lazım. Üçten aşağı kullanmamak lazım. Çünkü dediğim gibi her ne kadar genel görüşte böyle bir şey gerekmese de fakat hadislere baktığımız zaman emreden hadisler 3 Neh de üçten az olmasın diyor. Tabi bazı alimler şöyle anlamışlar. O dönemde başka temizlik aracı çok az olduğundan dolayı Resulullah temizlik gerçekleşsin diye böyle bir şey emretmiştir. Her harukarda en güzel nedir? İhtiyat mezhebini tercih etmektir. Devam edelim. Tezek ve kemik ile istinca edilmez. Ebu Allah Allahü Vah'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar ki Ben bir baba gibi sizlere her şeyi öğretirim. Herhangi biriniz helal gittiği zaman önünü ve arkasını kıbleye dönmesin. Sağ eliyle taharetlenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa taş ile taharetlenmeyi emreder. Tezek ve çürümüş kemikle taharetlenmeyi nehyederdi. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tezekle bir de kemikle e, abdest almayı nehyediyor. Bir rivayette bunların cinlerin yiyeceği olduğunu söylüyor. Buna kardeşleriniz cinlerin yani Müslüman cinler de var ya bildiğimiz. Onların yiyeceği olduğundan dolayı Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bunlarla e, şey yapmayı nehyediyor. E, abdest alamıyor. Aynı zamanda tezek kendisi necaset zaten. Necasetle necaset ne yapılmaz? Necasetle necaset giderilmez. Bundan dolayı da çünkü peygamberimiz işte e, bir rivayete tabii eşek pisliği kendisine getirildiği zaman peygamberimiz atıyor ve bu necistir diyor. Bu pistir diyor. ve onu fırlatıyor. Bundan dolayı kemikler de cinlerin yiyeceği ve aynı zamanda o dönemde yazılar kemiklerin üzerine yazıldığından dolayı bu yani saydığımız sebepleri alimler zikretmişler. Bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz ne yapmıyor? Bu tür şeylerin kullanılmaması gerektiğini söylüyor ve en önemlisi de cinlerin yiyeceği olması hasabıyla nasıl biri bizim yiyeceğimize taarruzda bulunduğu zaman zorumuza giderse, aynı şekilde cinler de kendi yiyeceklerine birileri yanlış bir şey yaptığı zaman cinlerin de zoruna gidiyor tabi. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Bu tür şeylerden sakınmak lazım. Hiç bunun şeyini bilmesek de, hikmetini bilmesek de Resulullah'ın nehyetmesi bizim için nedir? Kafidir. Aleyhissalatü vesselam. dehfi esnasında selam alınmaz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdest yaparken birisi yanından geçti ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını almadı. Şimdi normalde selam almanın hükmü nedir? Vaciptir. Öyle değil mi? Peygamberimiz selam almadığına göre demek ki tuvalet esnasında konuşmak haramdır. Çünkü bir vacip ancak haram olan bir şeyden dolayı terk edilir. Yoksa işte efendim edep olsun diye, adap olsun diye terk edilmez. Selamı almak nedir? Selamı almak vaciptir. Peygamberimiz eğer bunu terk ettiyse demek ki tuvalet esnasında konuşmak da nedir bu hadisten çıkan? Haramdır. Ama çok zaruri bir şey söz konusu olursa kişinin zarurete binaen zarureti oranında konuşması nedir? baktır Mesela su yok, su isteyeceksin. Su istemek gereklidir, su istersin. Veya diyelim, sen görüyorsun, çocuk yüksek bir yerden düşecek, sen de o anda e, ihtiyacını gideriyorsun. Yani işte mesela birine seslenebilirsin, çocuğu tutsun diye. Yani zaruri bir durumda insan ne yapabilir? Konuşabilir. Ama sen diyelim haladasın biri de lavaboda elini yıkıyor, muhabbet ne yapamazsın? Muhabbet edemezsin. Bu nedir bu? Haramdır çünkü Peygamberimiz bir sonraki hadislerde Allah bunlara ne yapacak? Allah bu tip insanlara ne yapar? Allah bu tip insanlara gazap eder, mahkeder diyor Peygamberimiz. Yani avret yerlerini açmış vaziyette konuşan insanlara. Onun için tuvalette nedir? Konuşmak e, haramdır. Hatta selam olan, vacip olan selamı dahi almamak nedir? E, gereklidir. İstincadan sonra elin yere sürülerek silinmesi. Ebu Hureyye anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almaya niyetlendi. İstincadan sonra ellerini toprakla oldu. Şimdi Peygamberimiz istinca yaptıktan sonra şöyle ellerini yere sürüyormuş, toprak alıp ellerine sürüyormuş. Tabii bugünkü tuvaletlerde bu mümkün değil, ellerini fayansa mı süreceksin yani? Böyle bir şeyin olması fayansın temizleyici özelliği yok zaten. Bir de sabun çıkmış, ondan sonra kimyasal maddeler çıkmış. Geç bazılarımız kullanmasa da e, sağlığına zarar veriyor diye. Kimyasal maddeler çıkmış. Ona da sabun çıkmış. Ondan dolayı nedir? Yani eli yere sürmekten ziyade gidip çeşmenin önünde insan elini de ne yapabilir? Yıkayabilir. Çünkü Resulullah'ın niye elini yere sürdüğü apaçıktır? O da elini temizlemek içindir. Öyle değil mi? İnsan neyle elini temizleyebiliyorsa onunla elini ne yapar? Onunla elini temizler. İlla ki gideceğim işte getireceğim tuvalete toprak koyacağım da ben elime toprak şey yapacağım gibi bir anlayış İslam'da yok. Devam edelim. Bir de i esnasında iki kişi ahiretleri açık olarak konuşamaz. Ebu Sayyid rivayet ediyor. Resulullah sallallahu ve sellem buyurdu ki, defi hacet yapmak üzere avretlerini açmış iki kişi bu halde konuşurlarsa Allah buna öfkelenir. Bu meselede de zaten söylediğimiz gibi yani diyelim iki tane tuvalet yan yana <gülüyor> adamlar ikisinde oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Yani üst, açık ya, üstten birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Buna da ne yapar? Allah buna öfkelenir. Devam edelim. İdrarı ayakta yapmak caiz midir? Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Kim size Resulullah'ın ayakta küçük abdest yaptığını söylerse ona inanmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çökmeden küçük abdestini yapmazdı. Ayşe radıyallahu anh ancak kendi gördüğünü söylemiştir. Lakin diğer bir rivayet şöyle. Huzeyfi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin küllüğüne geldi ve orada ayakta küçük abdest yaptı. Ayakta işemekten yasaklayan sahih bir rivayet yoktur. Ömer Ali Zeyd bin Sabit radiyallahu anh ve başkalarının da ayakta bevrettiği sabit olmuştur. Eğer insan üzerine sıçramasından emin olunursa ayakta bevretmek kerahatsiz olarak caizdir. Nafi rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radiyallahu ayakta bevrederken gördüm. Ömer radiyallahu anh önce Müslüman olduğundan beri ayakta abdest bozmazdım demiş. Muhtemelen bunda sakınca olmadığını dair rivayet kendisine ulaşınca ayakta bevretmiştir seyyidül radıyallahu babamken Ömer radıyallahu anh'ı ayakta ber ederken gördüm. Şimdi burada arkadaşlar ayakta işemek caiz midir? Hadis bir Hazreti Ayşe'nin hadisi. O diyor ki ben Peygamberimizin kimse böyle bir şey söylerse yalan söyler. Çünkü ben hiç onun ayakta işediğini görmedim. Yani Peygamberimiz ayakta işememiştir. Öbür tarafta Hazreti Üzeyf'in rivayeti var. Diyor ki Peygamberimizi ben <gülüyor> e, ayakta işerken gördüm diyor. Şimdi öbür tarafta yazarın zikretmiş olduğu meseleler kendi usulüne aykırı. Daha bir sayfa önce zikrettiği usulünü yine yerle bir etti. Yani Peygamberimizin diyor sözü varken işte sahabenin sözü mevkuf olan rivayet, işte merfu olan rivayeti taksis etmez diyor. Ondan dolayı bunlar konuda tartışma olamaz. Konuda son hükmü belirttikten sonra sahabenin fiillerini delil olarak getirebilirsin. Fakat Resulullah'ın fiillerine karşılık sahabenin fiillerini şey yapamazsın. Sahabenin fillerle Resulullah'ın fillerini yan yana zikredemezsin. Böyle bir usul söz konusu olamaz yani. Zaten bu şey meselesinde, e, helal meselesinde kendisi de buna benzer bir şey anlattı yani. Şimdi Hazreti Ayşe diyor ki ben böyle bir şey görmedim. Hazreti Zeyfe de diyor ki ben böyle bir peygamberi ayakta işerken gördüm. Hazreti Ayşe'nin yapmış olduğu rivayet, dikkat ederseniz süreklilik arz eden bir rivayet. Çünkü Resulullah'la beraber yaşadığından dolayı yani en çok Huzeyfe mi Resulullah'ı görmüştür veya sahabe mi görmüştür? Böyle bir defi hacet sırasında Ayşe annemiz mi görmüştür? Ayşe annemiz görmüştür tabii ki. Ayşe annemiz peygamberimizin ayakta bu işi yapmadığını söylüyor. Huzeyfe de diyor ki ben peygamberi ayakta küçük abdestini yaparken gördüm. Şimdi Huzeyfe rivayetini ele aldığımız zaman bak diyor ki peygamberimiz küllükte bunu yaptı. Şimdi yazar İbn Ömer'i peygamberimiz hani görmüştü ya arka tarafını döndüğünü. İşte hani ne olabilir işte özel bir durum söz konusudur, hususiyet vardır. Hani bir tane rivayetlik var ya devamlılık arz etmeyen hususiyet söz konusudur. Aynı şekilde olabilir Uza rivayetinde de hususiyet söz konusudur. Olabilir Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kere yapmıştır daha sonra bundan ne olunmuştur. Ömrü boyunca Ayşe annemizin dediği gibi hep ayakta bu işini yapmıştır. Bunun yanında şöyle bir olay var. Burada diyor ki bak küllükte peygamberimiz bunu yaptı. Bazı rivayetlerde çöp olan mıntıkada peygamberimiz bunu yaptı diyor. Küllük olan bir yerde zaten insan işediği zaman insana sıçraması mümkün değildir. Öyle değil mi? Yani yumuşak olduğundan dolayı kendi içine çeker küçük abdesti. Bu bir. İki, insan küllük olan ve çöplük olan yere çöktüğü zaman birinci necasetten kurtulayım derken elbisesi kendisi pisleneceğinden dolayı zaruret hali vaki olduğundan dolayı insan ne yapabilir? İnsan ayakta yani bir zaruret anı bulunduğundan dolayı bunu yapabilir. Daha sonra sahabeden bazıları bunu yapmışken bazıları da bunu yasaklamışlardır. Yasaklayanları zikretmemiş yazar. Yani aynı zamanda bunu yasaklayan sahabeler de var. Her meselede de böyle. Yani sahabe iki görüşe ayrılmış. Bir kısım sahabe itiraz ediyor. Bir kısım sahabe bunu ne yapıyor? Bir kısım sahabe de bunu ispat ediyor. Ondan dolayı Hadislerde yani bir şey yapılmış diye olaya balıklama atlamamak lazım. Yani o iki tane hadisi de önümüze koyup olayın fıkhını fıkh etmek lazım. Hadis-i Ayşe'nin rivayeti nedir? Devamlılık arz eder. Öyle değil mi yani? Çünkü en çok Resulullah'a gören Ayşe annemizdir. Hüzeyfer radıyallahu anh'unun gördüğü nedir? Aynı İbn Ömer meselesinde olduğu gibi bir hususiyetin veya bir zaruretin söz konusu olması nedir? Söz konusu söz konusu olabilir. Bundan dolayı da ihtiyatı bırakıp da yani böyle işte e, hani ihtiyat var önümüzde, biz tutup da işte bir tane rivayet var diye bunu yapmamak söz konusu olmaz. En fazla şunu da söyleyebilir bir insan, niye ayakta bevledilmez? Sıçrama ihtimali daha yüksek olduğundan dolayı. O zaman insan sıçrama ihtimalinin olmadığı yerlerde işte diyelim de bir zarurette hasıl olmuşsa veya bir sıkıntısı, acelesi bir şey varsa insan ayakta ne yapabilir? Ayakta bevledebilir. Yalnız bunu e, şeye bina etmek e, nedir ismi? Hüzeyfe hadisine bina etmek benim kendi kanaatime göre yanlıştır. Hatta mesela alimler de genelde Resulullah'tan bize aktarılanın vesselamın oturarak yaptığıdır. Hüzeyfe radıyallahu anh'ın rivayeti istisnadır. Ondan dolayı da asıl olan evlat olanın kişinin ayakta abdestini gidermesi gerektiğini de alimler ne yapmışlardır? Alimler beyan etmişlerdir. Bundan dolayı biz de ne diyoruz? Burada zikredilen sahabe rivayetleri de sahabe her konuda iki görüşe ayrılmıştır. Yani sahaben üzerinde ittifak ettiği olay sayısı parmağı geçmez. Namazın terkinde ittifak etmişler, zekatın terkinde ittifak etmişler. Buna benzer meseleler var. sahaben üzerinde ittifak ettiği. Bunun dışında sahabe başlı başına bir ekol. Yani mesela İbni Mesud başlı başına bir ekol. İbni Abbas başlı başına bir ekol. Ebû Ureyre başlı başına bir ekol. Ayşe annemiz başlı başına bir ekol. Yani bunlar ümmetin fakihleri ve her birinin olayları, anlayış, naslara yaklaşımları birbirinden daha farklı olabiliyor. Ondan dolayı da ne yapmak lazım? Sahabe bir konuda ihtilaf etti. Bizim hesabımıza gelenleri zikredip hesabımıza gelmeyenleri zikretmemek lazım. Tekrar söylüyorum. Resulullah'tan devamlılık arz eden rivayet oturarak bu işi yaptığıdır. Tıbben de oturarak yapmanın daha sağlıklı olduğu sabittir. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu ayakta yapma meselesi istisnadır. İstisnanın içerisinde küllük meselesi veya çöpte yapmış olması meselesi büyük ihtimal, kesinir demiyorum Zannı galiple elbisesine bulaşmamasından dolayı böyle bir şey yapmış olabileceğidir. Her halükarda bu mesele e, yine Irak-Amerika savaşı gibi cedel meselesi olacak bir mesele de değildir. Fıkhı bir meseledir. İhtilaf kendisinde caizdir. Fakat biz ne diyoruz? Allah'u alem, görünen ve racih olan da nedir? Görünen ve racih olan da budur e, diyoruz. Şimdi bunun yanında arkadaşlar, e, yani yazarın zikrettiği bunlar tabi genelde kitaplarda daha farklı şeyler de zikrediliyor. Yani fıkıh kitaplarında istincanın edebiyle ilgili. Yazar genelde aslında hadis sabit olan hemen hemen her konuyu zikretmiş oldu. Tabi bu işte demiş olduğumuz mesela ayakla girip çıkma meselesini zikrettik. Bu tip meselelere gelince mesela alimler bunları da zikretmişler. Tabi yazar Allah-u Alem delil olmadığından dolayı böyle bir şey zikretmedi. Bir de bunun yanında çok asri bir mesele var helal hedefleriyle ilgili. Üzerinde Kur'an yazısı bulunan şeylerle tuvalete girmek caiz midir? Yani kişinin üzerinde Kur'an yazısı bulunan e, veyahut Allah yazısı bulunan veyahut da işte ne bileyim bu tip şey mesela yüzük Yüzüğün üzerinde Allah yazıyor, yüzük yüzüğün üzerinde Arapça mesela dini bir şey yazıyor, kişinin bunlarla tuvalet gibi mekanlara girmesi caiz midir? Veya diyelim halktan su adam boynunda cevşen var mesela, veya adamın boynunda diyelim işte muska var, veya diyelim adamın boynunda ne bileyim ayet-el-kursi var mesela, tabi bunları asmak zaten caiz değil başlangıç olarak. Adam diyelim asmış artık yani. Astıktan sonra yani günahın içerisinde günaha girme meselesi. Adam bununla şeye girebilir mi? Adam bununla tuvalete girebilir mi diye. Şimdi birinci e, başlangıç olarak diyelim ki İslam'da her zaman Allah Azze ve Celle'nin şöyle bir kaidesi vardır. وَمَنْ يُعَزِّمْ Allahi اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın şi'arlarını yüceltirse bu takvadandır. Kişinin bu tip İslami şeylerle bu tip e, kötü olan mekanlara girmemesi kişinin takvasındandır başlangıç olarak. Fakat Peygamberimizden bunu nehyeden sahih ve sağlam olan bir hadis söz konusu değildir. Sadece ne vardır? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın biliyorsunuz bir yüzüğü vardı. Ve bu yüzüğünün Bukhari'deki rivayetinde hani insanlar diyorlar mühürsüz yazı okumuyorlar. Bir mühür edesen ya Resulallah. Peygamberimiz de bir yüzük yaptırıyor kendine. Ne Muhammedun Resulullah yazıyor üstünde. Bu da onun mühürü oluyor. Yani bir kağıt yazdığı zaman... Bunu işte mürekkeple mühürleyip insanlara gönderiyor Muhammedül Resulullah diye. Şimdi Ebu Davud'da bir rivayette Peygamberimiz helaya girerken bu yüzüğünü çıkarıyor, koyuyor ve helaya giriyor. Şimdi bu hadis eğer zaten e, tartışmalı olmamış olsaydı sorun bitiyordu. Bu tip şeylerle helaya girmek caiz değildir Peygamberimiz çıkardığından dolayı. Fakat ilim ehlinin Ebu Davud kendisi bu hadisi rivayet ettiğinde hadise münker diyor zaten. Tabi ilim ehlinin bir çoğu da bu hadisi kabul etmediğinden dolayı hadisin sübutiyeti de ortadan kalkmış oluyor. Tabi bazıları Ebu Davud'un münker deyişi Ebu Davud'un ıslahında çok başka manaya gelir diye iddialar da söz konusu ki kitaplarda. allah Alem yani çoğunluk bu hadisi kabul etmiyor ama sıhhat şeyini bu hadisin kabul etmiyor. Şimdi İmam Ahmed'e böyle bir şey soruluyor. İmam Ahmed diyor isterse böyle tersini çevirir yani görünmeyecek şekilde getirir ve bu şekilde... E, i̇çeriye gider diyor. Fakat her halükarda biz ne diyoruz? Her halükarda üzerinde Kur'an ve Kur'an yazısı bulunan şeylerle yani bir konuda da nas yoktur diye İslam'ın bütün yani, İslam'ın da bazı ahkamları var. İnsanın anlayabileceği, kıyas yapabileceği, nasları kontrol edebileceği bazı ahkamları var. Kişinin bu tür şeylerle içine girmemesi lazım. Şimdi yeni bir e, olay çıktı başımıza. E, telefonda Kur'an-ı Kerim var diyor adam. Telefonla tuvalete gitmek caiz Senin beyninde de Kur'an-ı Kerim var. Yani eğer e, tuvalet telefonun içinde, aletin içinde Kur'an var diye e, tuvalete gitmeyeceksen kafanı da kopar, kenara koy ezberi olan adamlar. Git içeriye gir tekrardan tak. Ha ne var sadece? Diyelim sen tuvalete girdiğin zaman tuvalet e, telefon Kur'an-ı Kerim çalarsa sıkıntı olan, edebe aykırı olan, haramdır da demiyoruz yani. Haram da denmez, haram denenmesi için nas, kat'i nas lazım çünkü. Eee... Çalması, edebe nedir? Sadece edebe aykırıdır Kur'an-ı Kerim çalması. bütün noktalara da ne yapmak lazım? bütün noktalara da dikkat etmek lazım. Ama ilim ehlinin üzerinde ittifak ettiği sabit bir nas bu konuda ne değildir? Bu konuda yoktur. Yani Peygamberimizin işte üzerinde böyle yazılı İslami şiarların olduğu şeyleri tuvalet gibi mekanlara girdiği zaman çıkardığına dair. Bir tane rivayet var dedik Ebu Davud'da Enes rivayet ediyor. Peygamberimiz işte o yüzüğünü Muhammedun Resulullah yazan yüzüğünü çıkarırdı diye. Bu da dediğimiz gibi çoğu ilim ehli, çoğu bunu ne yapmıyorlar? Bu hadisi kabul etmiyorlar sahih olaraktan. Ondan dolayı da ne kalıyor elimizde? Ayet, Allah'ın şiarlarını yüceltmek kalplerin takvasındandır. Aynı zamanda İmam Ahmet diyor fetvasını ters çevirebilir. Yalnız bunun yanında şimdi diyelim adam ileriki bir tarihte paranın üzerine ayet yazdı. Misal veya Suudi Arabistan'da olduğu gibi hadis yazdı veya. Şimdi tuvalete gidecek adam tuvaletin kapısına çıkarıp parasını koymaz. Yani mümkün değil böyle bir şey veya elinde çok değerli bir yüzük var işte çıkarıp koyduğu zaman çalınma endişesi varsa ve bu tip yerlerde ne yapabilir imreniymi Teymiyye'nin de buna yakın bir fetvası var zaten insan tuvalete girdiği zaman değerli bir şey varsa ve hani böyle edebe işte veya İslam'a kırıysa çalınma korkusu varsa kişi yanında ne yapabilir bunu yine kişi yanında içeriye götürebilir va aĥiru dâvâna alâhumdulillah yarabillâhi.